Merhaba, bu hafta da bir Söz Küçük'ün programında daha beraberiz. Bu hafta konuğumuz Orhan Tunçman olacak. Orhan Bey'le Düşler Akademisi üzerine konuşacağız. Ancak şöyle, geçtiğimiz hafta Söz Küçük'ün program ile birlikte bir radyo kampı gerçekleştirdik. Ve Orhan Bey'i de Beşiktaş'taki... Atölye binalarında ziyaret ettik çocuklarla birlikte ve programı asıl kaydını orada gerçekleştirmiştik Orhan Bey'le. Ne yazık ki bazı teknik aksaklıklardan ötürü orada çekimini ve kaydını gerçekleştirdiğimiz programı bugün yayınlayamıyoruz. Bu nedenle Orhan Bey'i biz tekrar konuk etmek istedik Söz Küçüğüm programına. Programı bugün ben Melda yapıyor olacağım ve Orhan Bey'le hem geçtiğimiz hafta çocuklarla katıldıkları ve çocukların da gözlemledikleri atölyeler üzerine... ...hem de genel olarak Düşler Akademisi'nin yaptığı çalışmalar üzerine sohbet edeceğiz. Merhaba Orhan Bey, hoş geldiniz Söz Küçük'ün programına yeniden. Merhaba Melda Hanım, hoş bulduk. Ben Orhan Tunçman. Aydar üstünden geliştirilen Düşler Akademisi organizasyonunun Beşiktaş Bölge Koordinatörüyüm. Geçen hafta sizi ağırladık ama ufak aksaklıklar oldu... Kayıt yüzünden aksaklıklar oldu. Ama yani çok eğlenceli ve çok keyifli bir çalışma gerçekleştirdik sizinle de. Ben kısaca AYDER'den ve Düşler Akademisi'nden söz etmek istiyorum size. Lütfen. Zaten... Alternatif Yaşam Derneği çok uzun süredir varlığını sürdürüyor. Yaklaşık bir 13 yıl falan geçti. Alternatif Yaşam Derneği engelli insanların yaz kampı, Olarak geliştirilmiş bir e, proje. Yani derneğin e, ilk başlangıç noktası öyle. Daha sonra biz yaz kampları yaparken e, engelli çocuklarımızla e, orada yaptığımız atölye çalışmalarından Düşler Akademisi ortaya çıktı. Düşler Akademisi e, projesi e, bir sanat akademisi projesidir. Hı hı. E, biliyorsunuz engelli çocukların Normal bir sanat faaliyetin içinde bulunması, bir sanat eğitimi alması, Türkiye'de pek mümkün olmuyor. Ne yazık ki. Yani çocukları sanat akademilerine almıyorlar, engelli çocukları. O yüzden biz de bir proje geliştirdik. Yani sadece çıkış noktası o değil tabi. O çocukların sanatla bakış kazanmalarını, bir sanatçı olmalarını teşvik eden bir proje. Düşler Akademisi projesini Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Vodafone proje destekçisi olarak destekliyor. Hı hı. Düşler Akademisi projesinde biz engelli çocuklarla sanatın her türlüsünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu bazda Eşiktaş Belediyesi'nin bize sağladığı olanaklarla Dilek Sabancı Parkı'nda biz 3 yıldır çocuklarla Düşler Akademisi projesi yapıyoruz. Bizim parkta bize sallanan alanlarda işte ritim atölyemiz var, enstrüman atölyemiz var, dans atölyemiz var. Yine keza yakın bir alanda resim atölyemiz var. Hı hı. Bu atölyelerde çocuklarla sanat yapıyoruz. Orhan ee, Bey e, yalnızca buyurun. Beşiktaş'ta değil tabii atölyeleriniz bir de Aa, Ataş değil. Ataşehir atölyesi var değil. yanılmıyorsam. Ee, yani e, tabii biz hareket ettikçe güzel gelişmeler oluyor. Faaliyet e, devam ettikçe. insanlar duyuyorlar ve ilgi gösteriyorlar. Belediyeler e, e, destekliyorlar bizi. E, bu yıl e, Ataşehir Belediyesi bize bir bina kapsız etti. Hı hı. Aslında e, okulumuz orada. Yani biz orayı bir e, okul olarak, e, Düşler Akademisi'nin okulu olarak düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. E, orada haftanın her günü bir okul faaliyetimiz var. Yani ders saatleri var, belli dersler var. İnsanlar, yani çocuklar oraya sürekli geliyorlar. Beşiktaş'taki atölyelerim sadece hafta sonları için faaliyet gösteriyor. Ama bir binamız olduğu için de hareket kabiliyetimiz daha yükseldi. Ulaşılabilirliğimiz arttı. Biz Beşiktaş'taki atölyeleri kullanıyoruz çok seviyoruz bunun nedeni de orada çok yoğun faaliyet yaptık uzun süredir hı hı. bu yeni binamızın olması da bize yeni bir atılım kazandırdı Ama biz gelişerek yükselerek bir şeyler yapan bir proje haline geldik her gün yenilenen her gün yükselen bir şeyimiz var engelliye yaklaşımımız var biz bu faaliyetlerimiz Sırasında Herhangi bir bedel almıyoruz çocuklardan hı hı. Yani bu önemli bence Kesinlikle Bu ücrete bağlı bir çalışma değil Bu çalışmalarımızı yaparken de Muhtelif destekler alıyoruz Doğal olarak Bizim bu sanat faaliyetini Gerçekleştirmemizde yardımcı olan Eğitmenlerimiz tamamen gönüllüler Artı bir de gönüllülerimiz var Yani bizim çocuklarımızla Sanat yapmak isteyen e, farkında olan Türkiye'de 8,5 milyon engelli yaşıyor bu resmi rakam e, Ama bakıyorsunuz sokakta göremiyorsunuz onları Ya da her, herhangi bir faaliyet içerisinde de görmeniz zor oluyor e, İnsanlar engellileri farkına varıp Onlar için bir şeyler yapmak istediklerinde Gelip bizde gönüllü oluyorlar e, Biz gönüllüleri e, önce eğitiyoruz yani gönüllülük nedir bazında? Hı hı. Yanın Nasıl bir gönüllülük yapmaları gerekir? Sonra engellilik nedir? Engelliye doğru yaklaşım nedir? Ee, biçiminde eğitiyoruz gönüllülerimizi. Ve gönüllülerimiz bizim e, çocuklarımızla birlikte sanat yapıyor. Orhan Bey tam bu noktada aslında programın sonunda da size ulaşabileceklerini tekrar bahsedersiniz ama e, dinleyicilerimiz size gönüllülük katkılarıyla e, dahil olmak isterlerse, gönüllü olarak katılmak isterlerse aranıza. E, acaba size nasıl ulaşabilirler? Abi, e, bize gönüllü katkısında bulunmak isteyen gönüllülerimiz e, öncelikle bir web sayfamız var. Düşler akademisi.org diye ve web, web sayfamıza girip bir e, gönüllü formumuz var. Gönüllü formumuzu doldurabilirler. Böylece gönüllü formu bize ulaştığında biz e, dönem dönem Gönüller için eğitim başlatıyoruz Yani hı hı. atölyeleri Dönemler halinde yapıyoruz yani Bir okul gibi düşünün Ara tatilden sonra Yeni döneme başlamadan önce Gönüllerimize bir eğitim Veriyoruz Bu eğitime katılıyorlar Ve bizlere gönüllü olarak devam ediyorlar yani Web sayfamızdan ulaşabilirler Düşler Akademisi nokta Doldurabilirler çok teşekkürler. Tam doldurabilirler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bir önceki evet. aslında hem Beşiktaş hem de Ataşehir atölyelerinden bahsederken özellikle siz sanat akademisi vurgusunu ve okul vurgusunu yapıyorsunuz aslında. Hani evet. Kısa süreli ve geçici bir çalışmadan ziyade bunun daha uzun dönemli ve daha kalıcı etkiler bırakmasını amaçlanan bir çalışma izlenimi uyandırıyor ben de. Bilmiyorum yanılıyor muyum? E, Hayaliz asla yanılmıyorsunuz evet. kesinlikle doğru ee, yani biz e, hemen e, bu işe başlarken zaten bunun sürdürülebilir olmasını e, öngör yani düşünerek başladık e, yani bizim için e, bu atölye e, her zaman olması gerek yani bu çalışma düşler akademisi çalışması sürdürülebilir olmasıyla e, önem e, arz ediyor e, bu sürdürülebilir olduğu için de sürekli gelişen bir şey izlemesini, periyot izlemesini istiyoruz. Çünkü biz az önce bahsettim sadece engelli çocuklarla değil yani artı bir de sosyal dezavantajlı çocukları da dünyamızda eğitime tabi tutmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ee, sadece engelli çocuklar da değil bizim e, hedef kitlemiz. Yani sosyal dezavantajlı çocuklara da ulaşmaya çalışıyoruz. Ötelik ee, kurumlar vasıtasıyla. E, belki burada bir e, küçük bir virgül koyup e, şunu sorabiliriz size. E, biraz hani Düşler Akademisi'nin hedef kitlesinden bahsederseniz sizin de demin söylediğiniz gibi hem e, yaş grupları bağlamında hem de e, hangi çocukları ve hangi gençleri hedef kitlesine alıyor. E, dinleyicilerimiz için biraz açıklamamız mümkün mü acaba? Aa, tabii ki. Biz çocuklar ve gençlerle çalışıyoruz. Hı hı. Yani 25'in üzeri için pek olanağımız yok. Çünkü yaş grupları beraber çalışırken bazen bazı handikaplar oluşturuyor. Biz engelli bütün engellileri kapsıyoruz. Ama yaş grubu konusunda böyle bir sınırımız var. Hı hı. Ama bu sınır bazen özel durumlarda... E, yukarı doğru ilerleyebiliyor e, ama biz gençler ve çocuklarla çalışıyoruz Bu, e, yetişkinler için e, henüz bir proje geliştirmedik yani onları da dışlamak istemiyoruz ama e, şu anki organizasyonumuz gençlere ve çocuklara olanak tanımamıza e, izin veriyor yani bunun içinde de tabi sosyal dezavantajlı gençler ve çocuklar da dahil yani biz gençler ve çocuklarla çalışıyoruz Düşler Akademisi onlar üstünden gerçekleştiriyoruz. Yani hedef kitlemiz hiçbir engelli ayırmadan bütün engelli gruplarını hı hı. kapsıyor. Aslında ben web sitenizi incelerken özellikle dikkatimi çeken aynı zamanda kronik hastalıkları olan kişileri de atölyelerinize kabul ediyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Doğru ediyoruz. Çünkü hani aslında hem ...bir engel teşkil ediyor ne yazık ki hayatlarında sahip oldukları kronik hastalıkları... ...hem de birçok da sosyal dezavantaj yaratıyor hayatın birçok alanına katılımlarında. Şöyle aslında size bir soracağım. Özellikle de çocuk haklarının çok temel bir ilkesi olan çocuk katılımı anlamında... Siz çocukların atölyelere katılımlarını işte gönüllü katılımlarını yani benim daha önce sizin çalışmalarınıza katıldığım kadarıyla bildiğim çocuklar orada bir çok keyif aldıkları ikincisi de kendi gönüllü ve gönüllü katılımları esas olduğu için aslında oradalar. Biraz o çocukların atölyeye katılım süreçlerinden hangi atölyeye dahil olmak istediklerini nasıl karar verdikleri süreçlerinden bahsedebilir miyiz? Aa, tabii ki ee, ya biz bu konuda esnek bir düşünce ürettik. Şimdi biz atölyeler başlamadan önce bir e, açık kapı günü yapıyoruz. Yani bütün engelli gruplarından, e, işte kurumlardan ya da e, bize ulaşabilen, e, duyabilen insanlardan e, çocuklarımız geliyorlar. Engellerimiz e, atölye açık kapı gününe davet ediyoruz, geliyorlar. E, atölyelerimiz e, bir workshop şeklinde bir faaliyet gösteriyor o sırada. Hı hı. E, çocuklar bakıyorlar atölyelere. Biz onların katılımını sağlıyoruz. E, ritim atölyesine katılıyorlar, işte davul çalıyorlar. Bir enstrüman atölyesine katılıyorlar işte bir şeyler yapıyorlar orada, bir enstrümanlarla tanışıyorlar. İşte keza dans atölyesine katıyor, katılıyorlar. İşte bizim e, bir de e, sik sanatları diye de bir atölyemiz var. Hı hı. Yani bizim sanat atölyelerimiz çok çeşitli. E, onlara katılıyorlar, çocuklar bir şeyler yapıyorlar. Sonra onların seçim yapmasına e, olanak tanıyoruz. Ee, ve bir kayıt alıyoruz. Ancak bu e, sabit bir şey değil. Çocuklar bir atölyede e, iki hafta kadar e, devam ederken hı hı. o arada seçimlerini netleştiriyorlar. Biz de gözlemliyoruz. E, çocuklar ben hayır enstrüman istemiyorum. İşte bir ritim atölyesine katılmak istiyorum derse. Ritim atölyesine katılıyor. Yok ben danstan sıkıldım. Ben enstrüman çalışmak istiyorum derse. Enstrüman atölyesine katılıyor yani e, çocuklarımız kendilerini e, alanda değerlendiriyorlar yani e, Çünkü çoğu Aslında. ilk defa tanışıyor e, sanatla hı hı. sanatın e, çeşitliliğiyle e, ve onların hem e, bize geri bildirimleri yani e, eğilimlerini biz değerlendiriyoruz hem de kendileri e, isteklerini değerlendiriyorlar Tabii e, ailelerin istekleri de bazen e, öne çıkıyor ama bizim için önemli olan çocukların ne istediği. E, çocuklarımıza böyle seçimler yaptırıyoruz ve atölyelerde e, devam ediyorlar. Ama e, Hı -hı. yani bizim kurallarımız çok katı değil. Yani dedim iki hafta çocuklara seçim şansı tanıyoruz e, ama yani üçüncü haftanın sonunda da çocuk e, ben istemiyorum derse istemeyebilir. <gülüyor> Tabii ki. Ee, aslında bu çok önemli çünkü çocuklar e, neyi istediklerini kendileri deneyerek ve bunu yani deneyimleyerek nerede kendilerini daha iyi hissediyorlarsa aslında e, nereye eğilimleri varsa hem sizin yönlendirmenizle hem de kendi deneyimlenmeleriyle e, bunu yaşıyor ve seçiyor olmaları e, sanırım bir yandan da bütün e, yaptığınız çalışmaların değeri ve öneminin yanında bu da çok e, önemli bir e, ayrıntı değil bence çok önemli bir e, noktası. E, Orada ee, çok doğru tespit ettiniz <gülüyor> evet öyle yani biz e, çocuklara seçim yaptırtıyoruz yani on, onlar seçiyorlar tamamen söz aslında onlarda oluyor e, çünkü bu aynı zamanda kendilerini de değerlendirecek bir nokta e, yani dediğim gibi çoğu ilk defa tanışıyor. Sanatla Yani hep uzak tutulmuşlar Bir nedenle engellenmişler İlk defa tanışıyorlar ama o ilk tanışmadan sonra Gerçekten o çeşitliliği görüp Bir seçim yapabiliyorlar Bu seçim bizi zaten En motive eden nokta Onlar ne istediklerini Bilme noktasına yaklaştıkça Hayatta da ne istediklerini Bilme noktasına doğru Adımlar atabiliyorlar Çocuklar yeni bir bakış kazanıyorlar Çocuklar bu nedenle böyle bir şey yapıyoruz zaten. Çok zor bir tespitte bulundunuz. Teşekkür, teşekkür ee, ederim ve paylaştığınız e, için de çok teşekkürler. Ee, geçtiğimiz ederim. programda özellikle çocukların e, sizlere yönelttiği bir soru vardı. E, hem zaten hani Düşler Akademisi'nin e, amaçlarından bahsettik ama e, biraz da acaba sizlerin gözlemlediğiniz ve hani e, 2008 e, Kasım'dan beri devam eden bir proje benim bildiğim kadarıyla bir çalışma. <gülüyor> evet. O günden bugüne çocuklar üzerinde sizlerin gözlemlediği veya çocukların kendileri fark edip sizlerle paylaştıkları değişimler, dönüşümler neler paylaşıyorlar sizinle ve siz neler gözlemliyorsunuz? Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Sohbet edebilir miyiz Aa, bunun üzerine? Tabii ki bahsedebiliriz. Ee, şöyle bir şey oluyor. Şimdi az önce de dediğim gibi çocuklar aslında gelip ilk defa bir şeyle karşılaşıyorlar. Hı hı. Tamam ilk başlangıç noktasında tabii ki aileler keşfediyor e, bazı engellilik durumlarında e, daha yani şey olan e, iletişime daha yakın olan engeller tabii ki kendileri e, keşfedebiliyorlar ama hı hı. genellikle aileler keşfediyor. Aileler e, tabii sürekli bir arayış içerisindeler çocukları için yani bir çıkış noktası arayışı içerisindeler e, çocuklar bize geliyor. E, bir şeyle karşılaşıyorlar. Ee, şimdi... ...o karşılaştıkları şeyle... ...çok mutlu oluyorlar. Ee, çünkü... ...her şey çok yapyeni. Ee, her şey başka türlü. Çocuklarımız bu... E, ...faaliyetleri yaparken... De olarak ...biz de onlara bakıyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Ee, çok gelişme gösteriyorlar. Yani hem sosyal olarak biz... E, Yaptığımız atölyeler bir grup çalışması. Hı hı. Sosyal olarak da çok e, farklılaşıyorlar. E, çocuklarımız başka bir dünyaya e, pencere açıyoruz biz onlara. Başka bir dünyayla tanışıyorlar. E, o dünyanın içerisinde bir çeşit var olur kazanıyorlar. Bakın bizim e, Beşiktaş atölyelerinden çıkan... E, Gruplarımız var. Şöyle gruplarımız var. Sanatçı gruplarımız var. Yani bizim bir orkestramız var. Social Inclusion Band diye. Evet. O Beşiktaş Atölyeden çıktı. Yani Beşiktaş Atölyede yaptığımız bir ritim atölyesi sırasında öne çıkan çocuklarımızdan biz bir orkestra oluşturduk. Yakında 10. konserlerini verecekler. Profesyonel müzisyenlerle konser veriyorlar ve kendileri de profesyonel bir müzisyen olmuş durumdalar. Bir evet, de. mesleki de bir kazançları oluştu. Yani oraya ilk geldiklerini hatırlıyorum ben çocukların. Yani böyle kendi hallerinde kendi dünyalarında çocuklardı. Ama açıldılar. Şimdi bir orkestraları var. Hani müzik yapıyorlar. Bize sağ olsun Babylon, Babylon. pozitif grup ayın bir gününü ...konser günü olarak tahsis ediyor. Onlar da bizim proje destekçilerimizden. Ee, bizim çocuklar da... ...profesyonel sanatçılarla... ...konsere çıkıyorlar ve konser veriyorlar. Ee, ben de elimden Geri geldiği kadar... Zaten. ...ben de elimden geldiği kadar... ...Social Inclusion Band'in... ...konserlerini takip etmeye çalışıyorum. Benim bildiğim kadarıyla her ayın ilk pazartesisi... idi. O değişti mi acaba? Belki dinleyicilerimiz <gülüyor> ya, takip etmek biraz isterse... ...birazı de değişiklik oldu. Hı hı. Bu Şubat ayında... Yani Şubat'ın 21'inde Yani bu e, Önümüzdeki pazartesi günü konserimiz var e, Yine Babilon'da e, ya yani Bir pazartesi günü oluyor o Ayın pazartesi ama ilk pazartesi olmuyor genellikle e, Yine bir konser organizasyonumuz olur Bunu buradan duyurmuş olalım e, 7'de başlıyor konserimiz Babilon'da Pazartesi günü 21'inde e, Aynı zamanda konserden önce de Eee Dedim ya biz atölyelerden böyle gruplar ve faaliyetler çıkıyor diye hı hı. bir dans atölyesi gösterimiz olacak. Bizim bir de dans atölyemiz var. Orada çocuklarımız dans ediyorlar ve sonuçta bir gösteri topluluğu oluşturuyorlar. Bunun yanında bizim bir drama topluluğumuz var. Geçen yıl bir aşk hikayesi diye bir oyun sergiledi çocuklarımız. Yani tiyatro topluluğumuz da var. Yani bizim yaptığımız sanat faaliyetleri sırasında çocuklar bir sanatçı olarak gösteri yapmaya da yaklaşıyorlar böylece. Biz onları sadece orada bir sanat faaliyeti yaptırmakla kalmıyoruz. Onun daha bir üst aşamasına taşıyarak o sanatı icra eden bir grup oluşturuyoruz. Keza şey de öyle yani bizim resim atölyemizde resim yapan çocuklarımızın sonuçta ürünlerini de bir e, sergi açarak sergiliyoruz o çocuklarımız ne yapıyorlar ne diyorlar diye onu da gösteriyoruz e, yani e, sanat atölyelerinden e, yetişen çocuklarımızı bir e, sanatçı kaşesi kazandırmaya da çalışıyoruz aynı zamanda Zaten ee, web sitenizde de düşler akademisini e, anlatan yazıda sanat dünyasının yeni yıldızlarını yetiştirir e, gibi bir e, ibareniz var aslında. Çünkü onlar hani özellikle benim bildiğim kadarıyla sahneye çıkıyorlar, gayet profesyonelce e, işlerini yapıyorlar e, ve bir yandan da atölyeleri aynı zamanda devam ediyorlar. E, doğru Aa, tabii ki. Doğru biliyorum, değil mi? Yani hani sadece tabii, bu çok değil. Çok doğru biliyorsunuz. Yani zaten bu şeyimizden e, bizim. E, ...slogan bazında da öngörülerimizden biri... ...ama gördüğünüz gibi slogan bazında kalmıyor... ...o <gülüyor> yani o noktada kalmıyor... ...biz onu gerçekleştiriyoruz da... Ee, ...bu gerçekleştirmelerimiz... ...böyle yani... E, ...o atölyelerde yetişen çocuklarımız... ...sonuçta e, bir sanatçı... ...olsunlar diye uğraşıyoruz... ...ha ama %100 e, hepsi oluyor mu... ...yani hepsi olmuyor... ...ama e, olanlar da... E, ...gerçekten işin hakkını veriyorlar... E, Gelirseniz <gülüyor> çok keyifli bir akşam geçireceğinizi düşünüyorum zaten. Eminim. Daha öncekilerde çok keyifli vakit geçirdiğimi buradan dinleyicilerimizle de paylaşayım. Özellikle de <gülüyor> bilmiyorum bu dönem düşünüyor musunuz ama daha önce öncesinde de sosyal farkındalık atölyeleri gerçekleştiriyordunuz ve hani atölye bitiminde aslında konsere dinleyiciler veya takip edenler geliyorlardı. Ee, örneğin ben e, görme engellilikle ilgili bir e, atölye çalışmasına katılmıştım. Ve hem mekanda e, bir görme engellilik deneyimini yaşayıp e, hem de daha sonra üzerine bir sohbet fırsatımız olmuştu. Geçtiğimiz ee, evet, sene katıldım. Evet bu farkındalık atölyelerini de gerçekleştiriyoruz. Çünkü e, bu noktada farkında olmak önemli. E, yani işte dedim ya e, başta 8,5 milyon engelli var ama ortalıkta görmüyoruz. Engellilik Hı -hı. nedir? E, İnsanlarda bu algıyı geliştirmek istiyoruz. Bu yüzden e, bu atölyeleri gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bu atölyeleri e, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. E, çünkü burada bir görme engelli simülasyonu yapıyoruz. Yani bir görme engelli e, hayatı nasıl yaşıyoru algılasın diye insanlaştı. Işte ...bir parkurun içinde geziyorlar, gözleri bağlı. E, dokunuyorlar, bir şeylere temas ediyorlar, yön bulmaya çalışıyorlar de i̇şte keza bir işitme engelli simülasyonu gerçekleştiriyoruz. O zaman e, duymamak ne demek onu algılıyorlar. E, biz e, işte engellilerle insanları kaynaştırmaya çalışıyoruz. Onlar e, bir gerçeklik. Onlar bu ülkede yaşıyorlar. Onlar yaşıyorlar. E, onların nasıl yaşadıklarına dair de bir farkındalık yapmaya çalışıyoruz. E, katılmışsınız, size fark etmişsinizdir. E, çok değişik bir görüş e, ediniyor insanlar Kesinlikle. Aa, bu nasıl şeymiş oluyor sonuçta yani e, daha sonra dediğiniz gibi sohbet ediyoruz onların farkındalıklarının da e, geri dönüşünü alıyoruz e, yani bu çok verimli atölyeler oluyor tabii ki bu atölyeleri devam ettireceğiz e, biz konserlerden önce bir workshop şeklinde e, yapıyorduk atölyeleri hem onlar devam edecek hem de bizim Ataşehir'deki merkez binamızda dönem dönem farkındalık atölyeleri açıp daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışacağız. E, aynı zamanda biz gönüllü eğitimlerini de e, açıyoruz. Bu e, farkındalık atölyeleri, gönüllü eğitimleri bunlar iç içe geçen şeyler. E, sonuç itibariyle biz e, sanat faaliyetinde bulunduğumuz çocuklara e, gelen, e, bu işe gönül veren e, insanları da e, bu konuda eğiterek e, Sahaya çıkartıyoruz e, Yani tamamen e, Donatıyoruz Bilgi sahibi ediyoruz Ve e, o zaman çocuklarla temas ettiriyoruz evet. e, Gönüllülük Bizim için çok e, Önemli bir nokta e, Biz tamam yani e, Büyük desteği gönüllülerimizden alıyoruz Zaten e, Ben gönüllülerimize gurur duyuyorum Çünkü Gönüllülük e, çok genç insanlar bize gönüllü olarak katılıyorlar. Üniversiteli ya da e, hatta liseli çocuklarımız bile var. E, bizim engelliler için bir şey yapmaya geliyorlar. E, e, hani Hatta e, hiçbir şey bilmeden de geliyorlar. Ben bir şey yapmak istiyorum noktasından da kalkıp gelebiliyorlar. Ve büyük özveriyle çalışıyorlar bizimle. E, çok tamam. desteklerini alıyoruz biz onların. Onlara da teşekkürlerimizi buradan e, iletelim Aa, evet. o zaman. Evet, iletelim. E, Orhan Bey, e, çok keyifli bir sohbet. E, ancak ne yazık ki e, program süremizin sonuna geldik. E, başka bir programda e, sohbetimize e, umarım devam ederiz çocuklar da. Çünkü e, sizde katıldıkları hem dans atölyesi e, hem de ritim atölyesi sonrasında konuyla ilgili oldukça heyecanlılardı. E, hepimizi çok heyecanlandırdı. Evet. Başka sözcükün programlarında yine konuyu farklı boyutlarıyla e, ele almayı diliyoruz biz. E, programımızın sonuna geldik. E, eklemek istediğiniz son olarak paylaşmak istediğiniz bir şey var mı acaba? E, Valla e, eklemek istediğim şey sizin e, çocuklarla birlikte benim bizim atölyelerimize katılıp e, orada bizi fark etmeniz bizi çok mutlu etti. E, Çocukların da atölyelerde ne kadar heyecanlı olduklarını gördüğüm için hı hı. E, biz sizi e, yani Beşiktaş'la sınırlı değil bu Ataşehir binamızda da tekrar tekrar ağırlamak isteriz. E, ne kadar çok insan fark ederse o kadar iyi bizim için. E, tekrar konuğumuz olun. Teşekkür ederiz. E, siz de bizim tekrar konuğumuz olun. E, programa katıldığınız için ve Geçtiğimiz haftaki ev sahipliğiniz için, Düşler Akademisindeki ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederiz hem size hem atölye eğitmenlerine ve tabii ki çocuklara. Ben hoşça kalın diyorum. Bir başka sözküçün programında görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.